İngilizce karakterlerle bagimsizler.org adresinde bulabilir. Info.bağımsızlar.org adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ekibi ile birlikte bu programı hazırlayıp sunuyorum. Bu hafta yine Günseli Baki ile beraber bağımsızlar ve aktivizm üzerine konuşuyoruz. Konuklarımız Through the Window projesinden Ömer Tevfik Ertan ve Zeki Can Sarısoy. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, merhaba. Ömer, şimdi ben öncelikle sana sormak istiyorum. Pandemi döneminin Trude Window bir yere getirdiğini biliyoruz. E, Bağımlısızlarda aslında en çok sorduğumuz sorum oluşumları nasıl bir araya geldi? Nasıl bir araya geldiniz? Ve kısaca bu kuyruyu sanatçı kolektifinin penceresinden dışarıya neler sızıyor? <gülüyor> Biraz böyle kısaca hem bir araya gelişinizden hem de amacınızdan ve kısaca bahsedersen çok iyi olur. Aslında bizi ihtiyaçlar bir araya getirdi. Pandemi döneminde birçoğumuz işini ve projesini kaybettik ve bir krizin içerisindeydik. Haliyle içinde bulunduğumuz krizi, krize bir çözüm yolu arama ihtiyacı hissettik ve Through the Window'un ilk adımlarını attık. Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu'nun mikrofondik çağrısı vardı. Oraya bir başvuru hazırladık, küçük bir başvuru. Ve e, bu başvuru sonrasında konsolosluk bizimle iletişime geçti ve bizi daha fazla desteklemek istediklerini söylediler. Çünkü fikri sevmişlerdi. Ve bu fikir de gerçekten az evvel söylediğim gibi tamamen komünitenin ihtiyacından ortaya çıktı. Biz gece hayat çalışanlarına, queer sanatçılara ve düşünürlere destek olan bir çevrimçi platformumuz. E, bu nedenle aslında bir gelişimiz tamamen mevcut krize karşı gösterdiğimiz bir uyum aracıydı. Yani ekip olarak yani yanlış hatırlamıyorsam dört kişisiniz. Yani yürütücü ekip olarak. Evet. Bütün bu sanatçıları bu alanda üretim yapan huyarı sanatçıları buluşma organizasyonunu birlikte organize ettiniz diyebiliyor muyum değil mi? Evet. Simon Mansarlos, Hollandalı düşünür ve filozof, Kübra Uzun ve Zeki Can Sarısoy'la beraber bu projeyi yürütüyoruz. Hepimiz aslında kültür sanat camiası içerisinde bir şekilde yıllardır varlığını sürdüren insanlarız. Yani bu tür bir projeyi yaparken alanda olmanız gerekiyor. İnsanların ihtiyaçlarının farkında olmak gerekiyor ve bununla ilgili hızlı bir şekilde aksiyon alabildik. Çünkü gerçekten arkada bizimle birlikte projeyi düşünen, projeyi tasarlayan pek çok arkadaşımız oldu. Yani sadece bir dört kişinin bir araya gelmesiyle gerçekleşen bir proje değil. O yüzden çok değerli. Bir açık çağrıya mı çıktınız? Yoksa hani zaten birbirimizi tanıyorduk ve beraber bir araya geldik gibi bir organik bir şekilde oldu herhalde değil mi? Evet organik bir şekilde ilerledi. Bir çağrıya çıkmadık. çünkü. Burada acil ihtiyaçlar ilk yıl yani 2021-2020 yılında projeyi gerçekleştirdiğimizde acil ihtiyaçlar doğrultusunda hareket ettiğimiz bir süreç yaşadık. Ama sonrasında bu projeden söz ediyorsunuz ama projeyi bilsek daha kolay anlarız. E, Through the Window projesinin çerçevesinde nasıl bir proje? Through the Window, Türkiye'li ve Hollandalı kuyu sanatçıları bir araya getiren çevrimiçi bir platform. Online gerçekleşen bir projeyiz ve e, özellikle Türkiye ve Hollanda arasında, queer sanatçılar arasında işbirliği ağı geliştirmek üzere hareket ettik. E, tabii buradaki hareket noktamız aynı zamanda pandemiyle tetiklendi. Pandemide büyük bir krizin içerisindeydik ve e, burada hem birbirimizle bağ kurmaya, hem de biz, yani sanatçılar olarak, gece hayat çalışanları olarak e, varlığımızı performa etmeye ihtiyacımız vardı. Alkışa ihtiyacımız vardı. Haliyle e, o kapanma süreci e, bunların hepsinden bizi uzaklaştırmıştı ve burada aslında Trude Window e, bize ihtiyaç duyduğumuz alanı e, sağlamak üzere bir yanda kendiliğinden e, hayatımıza girdi. Ve üç yıldır da bu, bu yıl, üçüncü turunu bu yıl yapıyoruz. Üç, üçüncü turda da beraberiz arkadaşlarımla. Yani aslında projenin bir yandan ben... E... İyi bir büyüsü olduğuna da inanıyorum. Yani o yüzden buna böyle bir sadece e, başlangıcı sonu olan bir proje gözüyle bakmıyorum. Ben projenin hani bir yandan dijital medya ve iletişim ayağını yürütüyorum ama bu ekip içerisinde hani o organik bir bağ var ve sürekli birbirimizle hani bir sonraki adımda aslında ne yapabiliriz ya da bir sonraki adımlarda ne olmalı bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. O yüzden hani burada temelde bir proje demekten ziyade e, bir fikir var ve bu fikir süre geliyor. Ve süre geldiği için de aslında şu an 3. yılı yapıyoruz ama bu bu projenin 3. yılda tamamlanıp biteceği anlamına gelmiyor. Yani her zaman bir 4. 5. 6. 7. round hep gözümüzün önünde var. Çünkü her zaman eksik olan bir şey var. Yani bu yıl içeremediğimiz ama bir sonraki yıl ya yani bunu da içerelim, bu da olsa güzel dediğimiz şeyler mutlaka oluyor. Dolayısıyla da bu bizim aslında şeyimizdi. Yani bu projenin ya da bu fikrin, Fundingini de çok etkileyen bir şeye dönüşüyor. Çünkü ihtiyaçlar değişiyor ve ihtiyaçlar değiştiği için de ya bir yandan e, fon verenlerin her dönem destekleyen fon verenlerin aslında sevdiği bir iş de oluyor. Çünkü biz pandemiden öncesine baktığımızda yani böyle bir kriz ortamı olmazdan öncesine baktığımızda e, bir projenin ya da bir serginin hani daha da böyle unique bir serginin tamamen dijital ortamdan sergilenebileceği fikri birazcık hayal gibi geliyordu. Mümkün gelmiyordu aslında ama böyle bir kriz ortamında bu, bu serginin yapılabiliyor olması, sanatçıların desteklenebiliyor olması ve aslında dijital medyanın bir yan kol değil, alternatif kol değil de aslında o masanın bir bacağı olduğunu görmemiz bu fikrin devamlılığını sağlayan şeylerden hani yalnızca bir tanesi. Dolayısıyla aslında hani e, sözün özü ben buna bir proje gözüyle bakamıyorum o yüzden. Çünkü e, bir başlangıcı ya da sonu yok. Bu devam edecek. Yani bu ben burada olayım olmayayım. Bizim hep konuştuğumuz da şey bu arada. Yani buradaki sanatçılar bu yıl 20 sanatçı geliyor. Bir sonraki yıl başka 20 sanatçı geliyor. Onlarla da çok beslenen bir süreç olduğu için. E, burada aslında kendini sürdürülebilir, kendi kendini sürdürebilir organik bir yapıdan bahsediyoruz. Aslında bugün tru Window'un varlığı geçmişte queer sanatçıların e, alanı aç, alan açma ve alanı güçlendirme pratikleriyle aslında ortaya çıktı Yani bu sadece bizimle ilgili bir mesele değil e, hareketle ilgili bir süreç Yani e, burada bir aslında bir kültür inşasından bahs bahsetmek mümkün Çünkü e, bir alana geliyor özellikle genç bir sanatçının e, kendini böyle e, sana kültür sanat camiasında ifade edebileceği hem bireysel alanlara ihtiyacı var hem de kolektif alanlara ihtiyacı var. Aslında True Window biraz bu kolektif alanı besliyor. Ben de aslında tam araya girecektim. Zeki Can'ın söylediği gibi projelerin bir başı var, bir sonu var elbette. Ama bana şey gibi geliyor, ya, alan açmanın yanında aynı zamanda e, size de iyi gelen bir yanı var. Yani bir arada olmak, bir yerde okumuştum şifalanmak diyorsunuz mesela. Hı hı. Burada sanırım üretilen işlerin içeriğinden çok sizin bir arada olmanız, yan yana durmanız, bu üretim süreçlerinde yaşadıklarınız, yaptığınız fikir tiyatçileri falan, bunlar bence o süreç içinde e, çok önemli gibi hissediyorum. Dolayısıyla sanırım bu hani sizi şifalandırdı mı bu e, pencereden e, dışarıya sızanlar öyle sorayım. E, kendi adıma aslında bu e, şey yani Through the Window ismi nereden geldi? Aslında belki ondan bahsetmek e, güzel olabilir. E, e, hepimiz eve kapanmış durumdaydık ve gerçekten evin içerisinde e, dışarısıyla bağ kurabildiğim tek yer pencerenin önüydü. Pencereden dışarı bakma eğilimiydi. Ee, haliyle bir, yani, um, um, umut, umuda ihtiyacım vardı. Bir gün tekrar dışarı çıkabilmek, o kamusal olana tekrar kavuşabilmek ve içinde bulunduğumuz krizden çıkabilme umuduna ihtiyacım vardı. Ve her seferinde o pencerenin önüne gittiğimde o umudu bir şekilde yakalıyordum. Ee, dolayısıyla e, bugün bizim sanatçılardan, e, yani Trudeau de Windover'a davet ettiğimiz sanatçılardan biz aslında onların evine gidip pencerelerinden baktığı yerden aslında bugün bir queer sanat tartışması yapıyoruz. Çünkü orada yaşadığımız bireysel bir durum olabilir ama kolektifte bir hafıza anlamına geliyor ve bir hafıza oluşturuyor. Biz sadece bu süreçte bu hafızayı bir şekilde harekete geçiren, onu aksiyona geçiren bir yerde durmaya çalışıyoruz. Peki araçlarınız neler? Ne yapıyorsunuz? Proje kapsamında iki çevrimiçi konuşmamız oluyor. Türkiye'li ve Hollandalı düşünürlerin katıldığı. iki adet partimiz oluyor konuşmaları takip eden. Ve turun sonunda, her turun sonunda Türkiye'li ve Hollandalı queer sanatçıların bir araya geldiği bir sergi hazırlanıyor. Tamamen Instagram üzerinden gerçekleşiyor proje. Through the Window Altire Project. Bizi takip edebilirsiniz. Sevgi belki bu e, sosyal medya sürecinden bahsedebilir. Yani bu işler e, yani nasıl yürütülüyor sosyal medyada? Çünkü hani bu pandemi döneminde şeylere alıştık. Ben hala biraz e, şey izleyici olarak, fiziksel olarak e, sergi deneyimleme taraftarıyım. E, bir yandan da e, bu projenin tabii hem alan açmak hem de o akışta bu işleri görmek, birdenbire onlarla karşılaşmak hem üreten için çok sağlatıcı hem de dışarıya gösterme biçimi açısından da önemli ee, sen neler yaptın bu süreçte Zeki Can ee, bildiğim kadarıyla dij dijital koordinatörlüğünü yürüttün bütün projenin diğer arkadaşlarla birlikte ya, bu aşamada aslında sorduğun soru üzerinden e, hani bu fikir üzerinde yani True Window projesi üzerinde aslında seni söylediklerin üzerinden iki tane temel başlık aklıma geliyor. Bir tanesi bizim ekip olarak bu hikayeyi nasıl oluşturduğumuz bir de oradaki aslında sanatçıların kendi hikayelerini nasıl oluşturduğu kısmı ve orada bir hem bu iş, işin dijital medyadaki kısmında hem de sanatçıların işinin ürettiği kısımda ciddi bir kolektif hafıza olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ben onu anlıyorum ya da o benim ne yapacağımı anlıyor ve biz ekip içerisinde de Ciddi bir hikaye süreci var aslında. Hikaye anlatıyoruz orada. Yani bu hareketin, sanatın, gücünün ve hani bunun pratiklerinin bir hikayesini anlatıyoruz. Ve proje içerisinde yani bu saydığımız en başta söylediğimiz dört isim arasında aslında bir hikaye akışı var ve bu da dijital medyaya yansıyor. Ve oradaki hikaye ne kadar güçlü olursa aslında benim o içerikleri üretmem ve içerikleri e, dijital medya üzerine sunmam çok daha rahat oluyor. ikinci kısma gelecek olursak bu sanatçıların her biri ...farklı yerlerde yaşıyorlar, farklı sonuçta aidiyetlere sahipler ve farklı medyumlar üzerinde çalışıyorlar. Kimisi heykel üzerinde çalışıyor, kimisi fotoğraf üzerinde çalışıyor ama biz bu serginin hepsine baktığımız zaman... ...onların her ne kadar birbirlerinden habersiz olsalar da ürettikleri işlerin birbirine seslendiği bir e, durum var. Ve bu tamamen tesadüfen gerçekleşiyor ve burada aslında gördüğümüz şey şu oluyor, e, iyi bir kolektif hafıza var burada... Ve bu kolektif hafızanın kendisi de bu insanlar birbirlerinden haberdar olsun ya da olmasın işlerine yansıyor ve birbirlerine seslenmeye başlıyorlar. Yani projenin aslında temelde iki güçlü hani dijital medya çalışmasına baktığımız zaman dijital medyada bu kadar görünür olmasını sağlayan iki temel madde bence bunlar. Peki e, dijital çalışmalardan sonra bir fiziksel sergi e, düşünüyor musunuz? Öyle bir plan var mı? Evet, fiziksel sergiyi bu projeyi tasarlarken en başta da e, baş, yani çalışmalarımız çıktılarımız arasında düşünüyorduk ve sadece pandemi koşullarının ortadan kalkmasını e, bekliyorduk. E, tüm bu süre içerisinde bir taraftan fiziksel sergiyi hazırladık e, Eylül ayında e, karşı sanat ve koli Spacele beraber bu projeyi fiziksel hale taşımayı istiyoruz. Yine aynı kolektifteki kuyu sanatçılar olacak değil mi? Yani bu dijital süreçteki eserleri de fiziksel olarak deneyimleyebileceğiz gibi. Evet. Yoksa evet. Yeni ee, üretimlerde eklenecek mi? yeni üretimler olmayacak. Son 3 turdan bir seçki yapmayı planlıyoruz. Çünkü yaklaşık 73 sanatçımız olacak bu sene süreç içerisinde desteklediğimiz ve projeye sergiye dahil olan pencereden bakan. Dolayısıyla bir seçki yaparak ilerlemeyi öngörüyoruz. Burada yeni iş eserler üretilmeyecek aslında. Through the Window'da daha önce gördüğümüz sanatçıların dijital, yani Instagram'da gördüğümüz eserlerin fiziksel olarak deneyimlenmesi fırsatımız olacak. Bununla birlikte bu yıl aslında bu turda bize dünyadan beş kuyu sanatçı daha katılıyor projeye. Hollanda ve Türkiye arasında yapıyorduk. Usu bu yıl dünyadan beş farklı kuyru sanatçıyı davet ettik. Ayrıca şeyden de bahsetmek isterim. Davet yöntemimizden bir zincir etkisi yaratmaya çalıştık. Ben Türkiye'den beş sanatçı davet ediyorum projeye. Davet ettiğim sanatçılar bir sanatçı davet ediyorlar, öneriyorlar. Ve bu süreci beraber yürütüyoruz. Sanatçılardan aldığımız önerilerle ilerliyoruz. Aynı şekilde Hollanda kısmı da öyle. Şimdi dünyadan davet ettiğimiz beş sanatçıda da aynı yöntemi izleyeceğiz. Bunun çok verimli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yeni sanatçıları tanıma fırsatımız oluyor. Ve daha yakından tanıma fırsatımız oluyor. Ayrıca bir de bir seçici kurul zihninden çok böyle uzakta bir yer. Daha alternatif bir örgütlenme biçimi. Bu yani queer hareketle de ilişkileri ilişkisi olan bir e, yöntem, tavır. E, bu yüzden bunu verimli buluyoruz. Peki bütün işler görsel işler mi yoksa performatif işlerde var mı? Bütün disiplinleri açıyoruz. E, görsel işlerde var, şiir işi de var, performans da var. E, burada sanatçının kendini nasıl ifade etmesi e, kolaysa, nasıl ifade etmek istiyorsa o şekilde. Ona aslında biz bir alan sağlamaya çalışıyoruz. Tabii. Instagram'da gösterdiğimiz için bir imge oluşturmak gerekiyor. Ee, ama bu böyle işin e, küçük ayrıntısı haline de gelebiliyor. Aslında o zaman Instagram'da e, işin kendisinden çok işin bir yansımasını ya da bir dokumentasyonunu bazı durumlarda görüyoruz. Yani şunu atlamamamız gerekiyor. Sanatçılar burada yapacakları üretimleri zaten en başından beri aslında Instagram gibi bir mecraya üreteceklerini bile Hı -hı. Dolayısıyla da Orada bir şeyden bahsetmemiz de çok mümkün gelmiyor bana. Hani bu iş Instagram'da bir yansımadır da diyemiyorum. Çünkü zaten orası hı. için üretiyor. Hı hı. Dolayısıyla bu bir dokümentasyon değil işin kendisi. Belki yani burada aslında şeyi de kırmaya çalışıyoruz. Eskiden fiziksel alanda üretilen işin dijitalde bir yansımasıyken, şu anda yapılacak olan iş yani Eylül'de açılacak olan sergi dijitalde üretilen bir işin fizikselde yansıması olacak aslında. Evet çok önemli bir test bu söylediğin şey. Yani Instagram mecası için üretimden bahsediyorsun ve onun fiziksel sergisinden. Evet ilginç. Bir yandan da Ekmel, Emre'nin söylediği de çok güzel. Hani belki ileriki programlarda bunu da tartışabilir miyiz bilmiyorum yani. O seçici kurul kafasından çıkıp bunun başka bir yöntemle daha kolektif yani birilerine oturup birilerini seçtiği değil de birbirlerini önerdikleri vastaştıkları bir halde bunun kürasyonunu gerçekleştirmek de tabii evet hem feminist e, örgütlenmelerde de böyle çok karşılaştığımız yöntemlerden bir tanesi bu. Sanatta bunu karşılığını da bu şekilde görmek de, ve bunu söylemen de bence çok iyi oldu. Ee, ee, şey de çok şey önemli burada. Çok seslilik aslında. Ee, aslında besleyici bir şey bu. Ee, yani dolayısıyla o sanatçılardan yeni sanatçı önerilerini almak hani Gerçekten büyük bir harmoni yaratıyor ve onun içinden e, nasıl bir sergi çıkarmak istediğinizi daha kolay bulabiliyorsunuz, daha rahat bulabiliyorsunuz. Ve bunu birlikte yapıyor olmanın aslında büyük bir keyfi var. E, çünkü hani bunu yaparken de öğreniyoruz. Bir deneyim aktarım alanı aynı zamanda burası, True the Window. E, ve bunu paylaşabilmek, e, bugüne gelmek, üçüncü tura gelmek büyük bir mutluluk e, hepimiz için. Seyfi Can ve Ömer çok teşekkürler katıldığınız için. Senin programın sonuna geldik. Ee, şeyi tekrar hatırlatalım. Instagram hesabı. Hı hı. Ee, Instagram at through the window alt project ee, Size bu yıl içerisinde iki etkinliğimiz olacak. Ee, i̇ki 7 Mayıs'ta gerçekleşecek. Ee, i̇kincisi 22 Haziran'da. 22 Haziran aynı zamanda e, Üçüncü online sergimizin açılış tarihi ee, bize e, hem e, şeyde, sergiyi izleyerek hem de partiye katılarak, uzun üzerinden gerçekleşecek olan partiye katılarak e, bizimle dans etmek isterseniz e, bekleriz. Çok güzel bir davet olduk bu Ömer. Evet, acı, ee, ilginç bir evet. evet, ilginç olacak. <gülüyor> tamam o zaman e, katılıyoruz bize. Teşekkürler <gülüyor> tekrar. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Çok teşekkürler. Bu akşam True the Window projesinden Zeki Can Sarısoy ve Ömer Tevfik Ertan'la beraberdik. Programı Günseli Vaki ile beraber sunduk. Herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.